Tekirdağ Muratlı'da aşağı sevindikli köylüleri köylerine kurulmak istenen 455 megawattlık doğalgaz çevrim santralinin çet toplantısını protesto etti. Rüzgartepe Enerji AŞ'nin belediye dün salonunda yapacağı toplantıyı protesto eden köylüler burada termik santrallerin zararlarını anlatan ve istemediklerini belirten bir açıklamada bulundu. Aşağı sevindikli köyü muhtarı İsmail Keten köylünün doğalgaz çevrim santrali kurulmasına karşı çıkmasına anlam veremediğini, ve santralin bölgeye zarar vereceğini düşünmediğini söylerken, bakanlık yetkilileri toplantıya katılım olmadığı için chat toplantısının açılış konuşmasının ardından sona erdirildiğine dair tutanak tuttu. Emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı düğün salonu çevresinde bir süre muhtar istifa, santral istemiyoruz şeklinde slogan atan grup daha sonra olaysız dağıldı. Efeköy-Entelköy kurgusunda bir aksama olmuş anlaşılan burada. Efeköy olmuş Entelköy. Aşağı sevindikli köyü muhtara rağmen köyüne sahip çıkıyor. Mersinlerde aynı şekilde direnişti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali AŞ'nin düzenlediği bilgilendirme toplantısına katılmak isteyen nükleer karşıtı platform üyelerinin toplantı salonuna girişi engellendi. 300 kişilik salonun boş kalan koltukları basına toplantıya ilgi olmadığı şeklinde yansıdı. Oysa toplantının yapılacağı ticaret ve sanayi odasının önüne gelen yaklaşık 200 çevre mücadelesi içeri alınmamıştı. Sonrasında üzerinde yaşamak istiyoruz yazan siyah çelengi binanın girişine bırakmak isteyen nükleer karşıtı platform üyelerine polis izin vermeyince tartışma yaşandı. Dışarıda protestolar sürerken Rus şirketi yetkilileri de az sayıda katılımcı için briefing'e başladı. Bu arada salona gizlice girmeyi başaran nükleer karşıtı Pakize Güler nükleer santralin insan sağlığına, çevreye, tarıma ve turizme zarar vereceğini belirtti ve nükleer santral istemediklerini söyledi. Güler, biz bu konudaki derdimizi size Türkçe olarak anlatamadık, tercümanlar Rusça olarak anlatsınlar diyerek salonu terk etti. Amerikan Kongresi'nin görüştüğü SOPA, diğer adıyla Stop Online Piracy Act yani çevrimiçi Korsanlığı Durdurun ve PIPA yani Protect Intellectual Property Act yani Fikri Mülkiyeti Koruyun yasa tasarıları protestolar üzerine askıya alındı. Senato çoğunluğu lideri Harry Reid salı günü için planlanan oylamanın ertelendiğini duyurdu. Greenpeace'in de internet sitesini karartarak destek verdiği sanal protesto eylemlerine aralarında Wikipedia'nın da olduğu pek çok site katılmıştı. Yayılan protestolar sayesinde kongrede tasarılara desteğini azalmaya başladığı belirtiliyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ifade özgürlüğüne zarar veren, siber güvenlik risklerini arttıran ya da dinamik yenilikçi küresel internete darbe vuran bir düzenlemeyi desteklemeyeceğiz dendi. Dünya gitgide totaliterleşirken bu da bir başka umut ışığı olabilir mi? mücadele sürüyor. Dünya çapında kimyasal madde üretimi merkezli genetiği değiştirmiş organizma yani GDO çalışmaları ve GDO'lu ürün ticareti yapan Basf Avrupa pazarı için yeni GDO'lu ürünlerin geliştirmesini durduracağını açıkladı. GDO'lu organizmaların Avrupa'ya girişine karşı büyük ve kararlı bir tepki gösterilmesinin ardından kazanılan bu zafer Greenpeace Almanya tarafından da olumlu karşılandı. Basf Şirketi özellikle Avrupa pazarı için planlanan yeni ürünlerin geliştirilmesini durduracak. Üretimini yeniden Amerika Birleşik Devletleri gibi Geydoğu'lu pazarlara toplayacak. BASF'ın Avrupa pazarı için geliştirmekten vazgeçtiği Geydoğu'lu ürünler arasında nişasta patatesi, küf hastalıklarına dayanıklı buğday çeşitleri de bulunuyor. Türkiye ise kendi başına küf dayanıklı buğdayı zaten atalık tohumlardan doğal seçim ile elde etmiş durumda. Önemli olan bunun yaygınlaşması. Alanında dünyanın en büyüğü olan uluslararası tarım ve gıda fuarı Yeşil Hafta bu yıl 77. kez kapılarını Berlin'de açtı. Almanya Federal Tarım Bakanı Ilse Aigner, açılışta yaptığı konuşmada kalkınmakta olan ülkelerde açlıkla mücadelenin temel görev olduğunu belirtti. Yeşil Hafta'da 59 ülkeden 1600 stand yer alıyor ve fuarı 10 günde yaklaşık 400 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuar Gıda Sanayi'nin göz alıcı vitrine olmasının yanı sıra küresel tarım politikaları ve müşterileri korumak üzerine sayısız konferans ve seminerlere de ev sahipliği yapıyor. Sürekli daha ucuz gıda temin etme arzusu hayvanların ve doğanın zarar görmesine mi neden oluyor sorusu bu yıl fuarda yoğun olarak tartışılan gündemlerden biri. İşin besin boyutunda tartışmaların yanı sıra Tayland'dan körili kek, Karpatlar'dan mantarlı ayı eti, İsveç'ten geyik içkisi, Avustralya'dan timsah burger gibi İlginç yiyeceklerde yeşil haftada tabii ki bunların hayvanlara ve yaban hayatına zarar verdiği de görülüyor. Kaz Dağları'na tehdit eden altın madenciliği faaliyetlerine karşı Çanakkale Çevre Platformu üyeleri Bayramiç ve köylerinde bilgilendirme çalışmaları yaptı. Platform üyeleri ev ev gezerek köylerde madenciliğin zararlarına karşı halkı tedbirli olmaya çağırdı. Bayramiç Belediye Başkanı İsmail Sakin Tunçer'in de destek verdiği çalışmalar kapsamında kahve toplantıları, ev gezmeleri ve pilav günü düzenleyen platform üyelerine Erdek, Biga ve çevre köylerden gelen yaşam savunucuları da eşlik etti. Kadınlara yönelik düzenlenen ev toplantılarında madenciliğin olumsuz etkilerini anlatan platform üyelerine yöre halkı da alkışlarla destek verdi. Evciler köyünde bugün yapılacak çet toplantısı öncesinde bölgede bilgilendirme yaptıkları belirtilen sorumlu vatandaşlar bölgede altın madenciliğine karşı önemli bir toplumsal hareket başladığını dile getirdi. Toplumsal hareketlerle zenginleşmiş yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın